Selamünaleyküm arkadaşlar. Duyabiliyor musunuz beni? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam yazıldığı günden itibaren belki de İslam dünyasında özellikle ilim muhitlerinde en çok okutulan tefsir olma özelliğini haiz olan Kadı Beydavi'nin Envaru't-Tenzil ve Esraru't-Tevil isimli tefsirini okuyacağız. <gülüyor> Ondan bir mürür okuyacağız. Önce Beydavi'yi çok kısaca tanıyalım kimdir? Beydavi adı Nasruddin Ebu'l-Khayr, Abdullah ibn Ömer el-Kad el-Beydavi, Şiraz doğumu, beyazlığından dolayı Beyda denilen, yani beyaz bir kaleye sahip olduğundan dolayı Beyda denilen bir kasabada doğmuş. Şiraz gördüğünüz gibi bugünkü İran sınırları içerisinde. Beydavi hem babasından ders alıyor hem de Mol istilasından kaçan Nasrüddin Tusi, Şehabüddin ve Sükhrevdi gibi alimlerden dersler alıyor. Fakat Beydavi ile ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar, Beydavi'nin hayatı ile ilgili bilgilerimiz çok azdır. Yani bu kadar meşhur bir alim, tefsiri bu kadar şöhretli, ama nasıl oluyor da hayatı ile ilgili? Bilgilerimiz bu kadar az. Ee, onun en önemli sebebi şu olsa gerektiği düşünüyorum. Beydavi pek çok İslam aliminin aksine <gülüyor> doğduğu, büyüdüğü toprakların dışına çok fazla çıkmamış. Bu sebeple de çok fazla alimle mülaki olmamış. Bu da onun hakkında az bilgi e, Toplanmasına sebebiyet vermiştir. Bir bu düşünülebilir, ikincisi de Moğol istilası sebebiyle ümmet o dönemde darmadağın olmuş. Dolayısıyla çok fazla alimlerin biyografilerini ihtiva eden eserler yazılamamıştır denilebilir ama en önemli sebebin Beyda yaşadığı toprakların çok fazla dışına çıkmamış olması ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Mesela Razi'yi düşünürseniz Razi e, yani bugünkü İran'ın hemen her tarafında neredeyse bulunmuş işte bazı Türkiye Cumhuriyetler ve Afganistan'a kadar gitmiş Afganistan'dan nitekim Herak'ta ifade etmiş. E, tefsirini yazdıktan sonra Şiraz Emiri onu, Beyda Kadir Kudat yapıyor. Yani tefsiri onun Bilim makam ve mertebesinin de yükselmesine vesile olmuş. Beydavi'nin tefsirine baktığımızda sufilerle alakalı hürmetkar ifadeler kullandığını görüyoruz. Acaba Beydavi bir sufi midir? Burası da biraz muğlak. Fakat hayatının sonlarına doğru hayatının sonlarına doğru Beydavi'nin bir şeyhe bunun ismi el-kütehtâî diye geçiyor. Fakat çok da e, net değil buradaki şeyler. Şimdi sesim nasıl arkadaşlar? Sesim değişti mi şu anda? Az önce bilgisayarın sesi kısıtmış galiba, kapalıymış hatta. Sesim şu anda biraz daha iyi mi? Tamam. Az önce zannedersem kapalıymış bilgisayarın sesi. Bir saniye. Şuradan da yükseltelim. Tamam. Beyda bir sufi mi değil mi? Yani herhangi bir tarikatle tasavvuflu organik bir bağ var mı? Bunu sormuştuk. Hayatının sonlarına doğru Muhammed El-Kütehtâî adında bir şeyhe intisap ettiği söyleniyor. Bakın bu da net değildir. Onunla ilgili bir takım menkübevi bilgiler de anlatılır. Mesela ne rica etmiş bir keresinde Beydavi görevinden alınmış kadılık görevinden şehin'e rica etmiş dönemin devlet damlarına ricada bulunması için. Şeyh de demiş ki efendim bu bizim Molla Nasuruddin, cehennemden şöyle seccade kadar bir yer istiyor, ona verin demiş. Şeyhinin bu sözlerinden böyle bir talebinin çok yerinde olmadığını anlayıp bu talepten istekten vazgeçmiş diye bir takım yorumlar, daha doğrusu bilgiler var kitaplarımızda. Ama ne derece sayıhtır onu Allah bilir. Metin bayağı uzun olduğu için buralarda çok fazla durmak istemiyorum. E, Beydavi'nin tefsiri arkadaşlar dirayet tefsirlerinin en güzel örneklerinden birisidir. muhtasar bir tefsirdir. E, fakat e, dirayet tefsirinde ne varsa yani tipik bir dirayet tefsiridir. E, Tefsirine kaynağı Beydavi'yi Beydavi'nin tefsirini Keşaf'ın sünni versiyonu biraz daha muhtasarı ve sünni versiyonu olarak düşünebiliriz. Yani pek çok yerde Beydavi'den epeyce istifade etmiş. Kaynak vermeden, özellikle lugavi konularda, bazı belavi nüktelerde Keşaf'tan çokça istifade etmiş. Fakat e, itizali noktalarda da Keşaf'ı eleştirdiğini görmekteyiz. Aynı zamanda Fahrettin Errazi'nin Mefatih-ül Gayb tefsiri de yine Beydavi'nin önemli kaynaklarından birisi. Bununla birlikte el İsfahani'nin El Müfredatı da yine önemli kaynakları arasında. Beydavi Şafii ve Eşari'dir. Kıraatlerde bazen şaz kıraatleri de verdiğini görüyoruz. Bugün okuyacağımız metinde de fazla kıraat vecehleri var. İsrailiyatı yine pek çok tefsirde gördüğümüz gibi bunda da görüyoruz. İlmi tefsir yönü. Muhtasar bir tefsir olması itibariyle ilmi bilimsel tefsir örneklerini çok fazla görmemekle birlikte bazı örneklerden hareketle ilmi tefsire, bilimsel tefsire sıcak baktığını, bunu uyguladığını görüyoruz. Ancak buradaki ifadeler çok sağlıklı değil. Mesela Razi'den ayrıldığı olmuştur deniliyor. Nitekim Razi tefsirinde dünyanın düz olduğunu söylerken... ...Beydavi Razi örneğinde olduğu gibi kendi döneminde dünyanın düz olduğu anlayışı hakim olduğu halde... ...o daha o zamanlar dünyanın düz değil yuvarlak olduğunu söylemiştir. Bu bilgi yanlış bir bilgi arkadaşlar. Yani Fahrettin er Razi dünyanın düz olduğunu söylemiyor... Fahriddin Razi dünyanın yuvarlak olduğunu söylüyor. Yani yuvarlak olabileceğini Bakara suresinin başlığını açarsanız orada yâ, yâ tettekun, ve a a. O ya ayetin tefsirine bakarsanız Razi orada dünyanın yuvarlak olduğunu ancak dönmediğini söylüyor. Dünya yuvarlaktır fakat dönmez diyor. Neden dönemeyeceğini dair de orada çok ilginç, garip bazı deliller veriyor. Fakat Razi dünya yuvarlak olabilir diyor. Bu bilgi yani sağlıklı bir, bilgi, doğru bir bilgi değil. Yani Razi hepsinde dünyanın düz olduğunu söylemiyor. Burada öyle bir bilgi verilmiş. Beydavi tabii bazı yönlerden eleştirilere de maruz kalmıştır. Ee, Osmanlı alimlerinden, kelamcılarından Zade Mehmet Efendi Beydavi'nin Tavali ve Lenvari kelam kitabı. Onun üzerine epey eleştiriler yazmış. Fakat bu Zade de enteresan bir adam. Vefatına yakın zamanlarda demiş ki ben bunca yıl kelamla uğraştım. Çok yanlış yapmışım. Boşuna beyhude yere uğraşmışım. Benim şu ana kadar yazmış olduğum eserlerimin hepsini yakın ben onların hiçbirisini bugün aklım olsaydı yazmazdım, boş yere kelamla felsefeyle uğraşmazdım, demiş. Saçaklı Zade'nin Beydaviye yönettiği eleştiriler üzerine bazı arkadaşlar, ilahiyatçı arkadaşlar, son dönemlerde bir takım çalışmalar yaptılar, makaleler filan yazıldı. Evet, Beydavi ile ilgili arkadaşlar eleştirilebilecek en önemli hususlardan birisi, surelerin faziletlerine dair verdiği zayıf hadislerdir. Hatta bir kısmı mevzu hadislerdir. Sureleri okumaya teşvik babında belki onları vermiştir ama maalesef bundan önemli bir kısmı çok zayıf hadislerdir. Hatta bir kısmı mevzudur. Beydavi arkadaşlar, dersin başındaki ilk cümlemde de oydu, hatırlarsanız, İslam tarihin yazıldığı günden sonra, İslam tarihi boyunca, Müslümanların tarihinde en çok okutulan tefsir kitabı olma özelliğine sahiptir. Bundan dolayıdır ki, Ömer Nasuhi Bilmen'in büyük tefsir tarihinde ifade ettiğine göre, 250 civarında üzerine yazılmış şer, haşiye, talip ve zehir, olmak mümkündür. Bunların önemli bir kısmı 60 kadarı Osmanlı alimleri tarafından yazılmıştır. Beydavi haşiyeleri olması itibariyle ders kitabı olarak okutulmaya da uygundur. Yani anlayamadığınız bir olduğu zaman haşiyelerine müracaat edebiliyorsunuz. Beydavi'nin en meşhur haşiyeleri şehzade. Kendisi de bir aynı zamanda sufi olan yani bir Tekkede posnaşınlık da yapan Şehzade Mustafa Muhammed bin Mustafa'nın haşiyesi. Daha sonra Şehabettin El-Khafaci'nin haşiyesi. Konyalı İsmail bin Muhammed El-Konevi'nin haşiyesi ki bu e, yani Konevi ve Şehzade Osmanlı alimleridir. Aşağıdaki Sadi Çelebi de öyle bunlar Osmanlı alimleridir. Sa'di Çelebi, Fatih müderrislerinden. Sa'di Çelebi'nin haşiyesi diğerlerine göre daha özettir. Ve çok enteresan bir yönü vardır. Sa'di Çelebi bu tefsirini, daha doğrusu bu haşiyi, Fatih medreselerinde tefsir dersi okuturken yazmış. Eydavi'yi okutuyormuş. Eydavi'yi okuturken de bazı çetrefilli, İbarelerle karşılaştığında talebelerine sorarmış. Buradan siz ne anladınız, siz ne anladınız diye. Talebelerinden hoşuna giden yorumlar duyduğu zaman bunları o haşiyeye yazarmış. Onun için kâle bâdûl-e diyor bazı yerlerde. Bazı talebelerin de isimlerini de hatta veriyor. Bu açıdan belki de eşine çok az rastlanabilecek bir eserdir. Sa'di Çelebi'nin haşiyesi. İsmail el-Konevi'nin haşiyesi de oldukça kıymetli. İsmail el-Konevi Konyalı ama Şam'da metrum, Şam'da vefat etmiş bir hac dönüşü. Bu haşiyeler içerisinde arkadaşlar, Şehzade haşiyesinin diğerlerinden biraz daha farklı bir yönü var. O da şudur. Mesela Konevi ile Şehzade'yi karşılaştırırsak Konevi hacim nedir? Bunları içerisinde hacimsi belki Şihabeddin Şehah tahşiyesi de bilinir. O ondan sonra Konevi haşiyesi diyebiliriz. Ee, en muhtasarı da Sadı Çelebi'ninkidir. Şehzade haşiyesinin şöyle bir özelliği var. Diğerleri böyle kelime kelime, cümle cümle açıklama yaparken Şehzade bazı yerlerde tabiri caizse e, adeta müstakil bir tefsir yazıyor gibi e, yani Beydavi açıklamanın da ötesine çıkarak kendisi bir takım başlıklar açarak diyelim bazı konuları tartışmaya açmıştır. Yani Beydavi'nin doğrudan metnini anlamaya çalışmaktan ziyade bazen doğrudan Kur'an metnini anlamaya yönelik o ayette geçen herhangi bir fıkhi, kelami, tasavvufi meseleyi anlamaya yönelik izahlar yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla yani bir nevi e, telif eser de sayılabilir şehzadenin haşiyesi. Beydavi tefsiri bazı kısaltmalarla Türkçe'ye çevrilmiştir. Şimdi tefsirden örnek bir metin okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ala Resulullah. Allah'a bahsettir. Evet. İsra suresinden. Seydullah ve atizel kurba hakkı. Akrabaya da hakkını ver. Sana yakın olanlara da hakkını ver. Min sıletir rahim. Peki bu verilmesi istenen hak neymiş? Onu açıklıyor. Buradaki min beyaniyedir. Sıla-i rahim. Akrabaya Gitmek, onlarla irtibatı kesmek ve husn muaşerati. onlarla iyi geçinmek. ve birre عليهم ve onlara iyilik yapmak. Ve baba Hanife, mamazam diyor ki, hakkı them, eza kanu, maharim, fukara, onların hakkı şudur. Eğer onlar fakir kimseler ise, ne yapmak lazım? En yünfaka en yünfaka aleyhim eğer onlar fakir iseler muhtaç iseler yapılması gereken şey onlara yardım etmek yani bu bir vecibedir zorunluluktur yani bir nevi İmam Azam'a göre onlara yardım etmek mazhama göre bir vazifedir bir sorumluluktur bir haktır yani onların hakkıdır. Vakılen denildi ki el muradu bizil kurba akrabul sallallahu aleyhi ve sellem. Burada zil kurba'dan maksat akrabalardan maksat kimdir? Efendimiz Hazretü'r Resulullah'ın akrabalarıdır. bu bir zayıf görüş tabi. Miskin fakire yolda kalmışlara da ver. ولا تبذر تبذيرا امام هر غرق هرمان savurma nasl bi mali fi ma la yanbaghi gereksiz yerlere sarf etmek suretiyle malı ve infaqihi ala veci'l israfi ve israf ederek onu harcamak suretiyle va aslu tebdiri't tefriku tebzir kelimesinin aslı tefriktir. Tefrikten ayırt etmekten gelir. Ve anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâle لسعدin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Saada saatine bir dedi ki: "Oh, ya tevaddudu, attisaluyor saat. Ma hada's sarafu? Nedir bu israf?" dedi. Kâle: "Ew fil vudu'i's Abdestte israf var mıdır dedi. قال نعم. وَإِنْ kunta ala نَهْرٍ جَارٍ Evet dedi. Akan bir nehirden abdest alsan bile şu ifadenin güzelliğine bakın. Akan bir nehirden abdest alsan bile israf etme, suyu boş yere harcama. اِنَّ الْمُبَذِّر۪ينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ Muhakkak ki aşırı israf edenler şeytanın dostudurlar. İhvanu'ş <gülüyor> şeyatin ne demekmiş? Emsaluhum. <gülüyor> yani onlara benzer kimselerdir. Neyle fiş şerarati. Şerde, kötülükte onlara benzerdiler. Yani şeytanın dostu ne demek ona çıkır? Ve inne tadiyen ve fiş şerrun. Çünkü malı zayi etmek, telef etmek kötülüktür. Ya da ev astiqa'ahum ve etba'ahum ya da şeytanın kardeşleridir demek ikinci yorum bu. Birincisi etba'ahum e, emsalahum demişti. Yani şeytan gibidirler. E, i̇kinci görüş ise arkadaşlarıdır, tabileridir için çünkü onlar israf konusunda ve malı mülkü günahlara sarf etmek kullanmak suretiyle şeytana itaat etmiş oluyorlar onunla aynı yolda yürümüş oluyorlar oluyorlar, oluyorlar, oluyorlar. اَنَّهُمْ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْاِبِلَةِ وَيَتَيَاسَرُونَ عليها. Rivayet edildiğine göre اَنَّهُمْ دَكِ Den maksat kimdir arkadaşlar? Rivayet edildiğine göre onlar develeri keserler ve bununla meysir dediğimiz uygulamayı yaparlardı. Kim? Ben bu arada ceketimi göreyim biraz soğuk oldu burası. Yok bu cahiliye Araplarının bir uygulamasından bahsediyor arkadaşlar. Ennehum'daki yani ehlel-cahiliye. Cahiliye döneminde Araplarda şöyle bir uygulama varmış. Kanu bakın yani Harun'el ibile develeri keserlerdi. Ve yetayserun 'aleyha sonra da onun üzerinde meysir uygulaması yaparlardı. Meysir de bir nevi kumardır. Onu açıklayacağım şimdi. Ee, Seyyidübillah hurrimet. Ee, ya eyyuhalladina amm'u innemel khamuru vel meysiru vel ansabu vel azzabu.